Veysel Karani'nin resmini göstereyim size. O zaman diyeceksiniz resmi var mıydı? Resim yalınız kâğıdından <gülüyor> yapılmaz ki oğlum de resim yapılır. Kaşı şöyleydi, burnu şöyleydi, boyu şöyleydi, eli şöyleydi. Eskiden resim yoktu ama şemail var idi. İnsanın şekli var O şekle Şöyleyim size. Karani Hazretleri olur ya insan. İnsan dururken Amerika'da görür kendini. Amerika Reis cumhurundan otur yemek yer. Rüyadı. Hiç tanımadı vardı. Denizin dibinde seyahat eden uçar insan rüyadı. Ben de bir gecede tesadüfen. Sen Amerika reisinin cumhurunu görmüşsün, ben de Veysel'i gördüm. Nasıl gördüm onu anlatayım, işte resmi ortaya çıkar. Hazreti Veysel orta boylu, etine dolgun bir res. omuzları geniş, siyah uzun saçları kulak arkalarına doğru yele halinde geniş sana karışıp bukleli saçları dök taramamız saçını o kadar Allah'a vermiş kendini ki cesedinle uğraşım bitli demek değil oğlum Ömürlükten de çıktığı değil, vermiş kendini. Sol gözünü bir bukle saç daima örtmekte. O saçlar düşmüş aşağı, gözü de o saçtan. Gözünün önüne getir, güzel bir aslan suratı. Ha. Hafif şöyle iri bir burnu var, kalın ve muntazam dudakları var, ince dudak hile dudağıdır oğlum, o kadar büyük de o da zenci dudağıdır, öyle değil. Seyrek, iri, büyük ve temiz dişleri var. kanatları daima vücudu ile birlikte açıp kapanmakta. Nefes aldıkça burnu da nefesinden beraber. Hani arabatları vardır. Yağız bir yüzü var. Siyah çenesini dört parmak aşağı uzanmış bir tecavüz. Karışık Kafir içinde ak bulunan, rüzgara baş bir sakal. Rüzgar ne taraftan vurursa o tarafa gidiyor. Rüzgara karşı gelmiyor. Baş öyüyor. Nereden görürse o dönemaz ağlıyor Keçi sakalı gibi dik inat değil. Sırtını bile İstila etmiş, kurulu bir vücudu var Hazreti Meysel'in. Yalın ayak, baş açık, dünyaya bakmayan, başka alemleri seyrettiği belli ateşin gözleri var. Elleri iri parmaklı, üstleri kıllı. Kimi yeri yırtık fakat temiz bir maçlığa sarır. Elinde kalın, iri büyü bir asa var, baston, omuzunda küçük bir tulumda su var. Etrafına bakarsan, kızgın ateşin bir çöl, demeler, işte karan Hazreti Veysel karşımıza getirdi. Ha bu Hazreti Veysel. Ölde nasıl hararetten baktığınız zaman her taraf şöyle titrer, sıcaktan ihtizaz halindeysa Veysel'in her tarafı Allah lafzı celiliyle durmadan sallanıyor böyle. Dudakları daima aralık. Bu lafız Allah kelimesi. Ciğerden geliyor. Dilin söylediği Allah değil o. Bütün zerratı ile, zikri ile hemahenk. Sağlığın avucunun içinde de siyah bir nur var. Ak nur, ak nur. İnsan gözü büyüklüğünde. Olur ya ben olur insanda, yüzün, onun da yüzün, onunda var eli. Veysel'in televizyon aleti bu işte. Her hakikati aksettiren siyah renkli bir ayna bu. Veysel'in yemekle alakası yok. Bulursa yer, bulmazsa da arzusu yok. Onu Allah doyur. Hem de bizim doymak yemek diye bildiğimiz tarzda değil. Midene alıyorsun, kanına geçiyor kalbine gidiyor, ütüyorsun. Yolun kalbinden gelirse mideye değişiyor. Çölde her yerde Allah ile Resul arasında. Bütün ruh cesediyle her an rahs ediliyor seyyahat halinde refzeler. Dönüyor boynu. Veysel muazzam bir barot yuğunu halinde olduğu için ateşin nur olan Resulü görmemiştir. Zira ateş alır, anı vahid de infilak <gülüyor> Bir odayı doldur bu içine istersen gaz ya dök yak biraz sonra söner. Ama odanın içinde barut olursa bir çakmak si berabairdir. Barut olmak lazım. Allah kelimesi karşısında hiçlik yokluk fakirlik timsali. becer. Allah lafızının durmayan insan şeklindeki ahengi o alem Hayalim misalde Hazreti Veysel'i bu halde bu şekilde gördüm, anlattığım şekilde. Kendisine rüyada da konuşur ya insan, ağzının kilidi yok ya. Gördüm, seyrettim. Kendisine dedim ki Herkese uyandığım zaman anlatacağım ya Veysel dedim. Gördüm seni diye Kalın dudakları iyice açıldı. Tebessüm etti. Ve Ya ilahi Çok uyur gözden, çok yer karından sana sığınırım dedim. Bu onun gülmesini ben izin bilerek ben de size gördüklerimi ha şimdi söyleyeceğim. Güldü mü tabi, söyle anlatacağım dedim, güldü, evet. Yo deseydi, izin verdi demek güldü mü insan. Kumçolunun çölünün, zerrelerinin ve kızgın havasının zikri ilahisine kendini kaptırmış bütün zerrat ile Allah haykırıyor Veysel'e. Bir an bile bir şey Allah ile arasına giremiyor. Veysel iş yaparken Veysel konuşurken bile bütün vücudunun zerratı gözle görünür şekilde daima zikir ve hareket. Veysel İlk defa görünürde mamurelerden uzak, büyük şehirlerden uzak, bomboş çölde dolaşıyor zannedeniz. Fakat mamureler olan boşlukta. Veysel, hakiki mamureye yakın ve onu seyrediyor daima. Dünyanın en murasal, en muhteşem libaslarından, elbiselerinden, daha kıymetli bir hırka var üstünde Hazreti <gülüyor> Resulullah'ın kendi giydikleri, Veysele hediye ettikleri hırka süslemek demiştim. Resulullah Efendimiz. Etar darı illinekmeden efel. Veysel bu hırkayı götür. Vereceksiniz, giyecek ümmetim için dua edecektirmiştim. O hırka. Aha o hırka şimdi İstanbul'da emaneti mübarek edecek duran hırka. hırkaya melekler bizim gözümüzle görünmeyen yüzlerini sürmekte. Fahri alemin vücudunun haraletiyle, gül kokusuyla ışın, ıslan, ısınmış ve ıslanmış bir hırka. Kim bilir hangi mübarek hayvanın yunu ile dokunmuş bu. Resulullah'ın cesedine sürülen bir şeyi başkası birinin cesedine sürerse cehennem azabı ona ateş yakmaz onu. Resulullah söylüyor ben söylemiyorum neyim ki ben söyleyeceğim Cebrail'in içinde Resulü gördüğü hırka Belki eliyle mes bir ırkı. Zülcelal'ın yani Cenab-ı Allah'ın nazarı akdesinin her an çevrildiği Resul'ün mübarek vücutlarını örten ırkı. Nazarı ilahiyle daima yıkanan bir ırkı. Bu ırkanın altında oranı artık sen düşün ol İyi bir adam giriyor albay elbisesi, albay diye başına bulunuyorsun. Çıkardım elbiseyi, selam bile alan yok. Ama tam bir adamsa elbisesini de çıkarttılar. Ama bu hırka onlara benzemiyor. Bu halde bu hırkanın altında olanı sen düşün. O hırkanın hediye edildiği insanı düşün. Kıpte çok üstünde bir nazarla seyredilecek bir hırka. hırka. Basit bir hırka fakat cehan değer bir hırka. hırka. Şakası yok, hırka-i şerif bu hırka işte oğlum. Hırka, manto. Şimdi hırka diyemiyorlar git bir yere de, mantocu dükkanına gir, de ki efendim bana bir hırka ver, gülerler sana. Niye? Hırkada bir edep vardır. Oğlum, şimdiki mantoda edep yok. Baldoda da yok. Koyunun yunu alınıyor, 80 türlü yerde geçiyor. İzni ilahiyle ile giyinen bir hırka. Öyle bir hırka ki, her türlü libası arız olan güve ve haşeratın, sineğin edep duyup yanaşmadığı bir hırka. Şimdi bu baştan anlattığımdan beri 18 defa hırka kelimesini kullandım ben. Sayıyorum. Tesadüfen ama bu. Bu da bir sebep ile Allah'tan olmuştur. Ha. 18'i, birden 8 kelime, 8 harf var değil mi? Bir, 8 daha eder? 9 eder. Eder ki Esma-i İlahiyye'nin adetidir bu Bak veycev neler söyletti bize. Bunu anlayan bilir, izah-ı lüzum yok olur. Ne vakkamı bu? Geç işte anlarsan, anlamasan de ki attı Biz zaten lakırdılar da atmayız. Anlamayana atma gelir o. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çifte atarız bazen. Çifte yende de ya hastaneye gider yahut kıkırdar.